32. Sohbet Emirleri Yerine Getirmek Nehilerden Kaçınmak Bu Konuşma Hizzet'in 545. Yılında Cemaziyel Ahir'in 11. Günü Cuma Sabahı Medresede Yapılmıştır Emri Eda Et Yerine Getir Nehi Men Edilen Şeyden Uzak Dur Şu Musibetlere Sabret Tahammül Göster Nafilelere Sarılıp Onlarla Allah'a yaklaş İşte bu şekilde hareket edersen intibaha gelmiş Gaflet uykusundan uyanmış kişi olarak çağrılır ve izzet ve Celal sahibi Rabbinin Tevfikini istemek için Amel eden kişi sayılırsın Hem de çalışmanla ve amel kapısında Huzur arama külfetini terk etmekle beraber Bununla birlikte O yani Allah seni kendisine vali edinmiştir. Ondan işte ve huzurunda tevazu göster, Ta ki kulluk yapabilme sebep ve vesilelerini senin için hazırlasın. Zira hiç şüphe yok ki o seni bir işin muradı ettiği zaman ona seni hazırlar. Senin zaviyenden süratle hareket emretmiştir. Yani kullukta senin süratli hareket etmeni emretmiştir. Kendi zaviyesinden de sana tevfik vermesi, yani seni muvaffak kılması adeti ilahisi cümlesindendir. Emir zahirdir, apaçıktır. Tevfik yani Allah'ın vereceği muvaffakiyet ise batındır, aşikare değildir. Günahlardan nehi Zahirdir. Günahlardan kaçınmak, apaşikare emredilmiştir günah işlemekten hicap duyarak onlardan uzak durmak ise batındır sen ancak Allah'ın tevfikine tutanabiliyor onun vermiş olduğu utanç duygusuyla ve onun korumasıyla günahları terk edebiliyor ve onun verdiği kuvvet sayesinde sabredebiliyorsun benim yanımda usluca durunuz sebat gösteriniz Halis niyet sahibi olunuz. Hakkımda, töhmette bulunmayınız. Bilakis hüsnü zanda bulununuz. İşte benim söylediklerim size ancak bu takdirde faydalı olur. Ancak bu takdirde benim sözlerimin manalarını kavrayabilirsiniz. Ey beni itham eden kişi! Benim içinde bulunduğum bütün haller yarın sana zahir olacak. İçinde bulunduğum hallerden ötürü beni sıkıştırma. Kalbin mağlup olur ve sen galip gelirsin. Dünyanın ağırlıkları başımın üstündedir. Ahiretin ağırlıkları kalbimdedir. İzzet ve celal sahibi Allah ile alakalı bütün ağırlıklar ise özümdedir, ruhumdadır. Benim bir yardımcım var mı ki? Kim ki üstün niyetle benim önümde diz çöker ve başını rehin bırakırsa işte o, İzzet ve Celal sahibi Allah hamledebilir. Benim İzzet ve Celal sahibi haktan başka hiçbir kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Aklı selim sahibi olunuz, aklınızı kullanınız, tasavvuf ehline karşı edepli olunuz. Onlar hakkında soyu izanlarda bulunmayınız. Zira hiç şüphe yok ki onlar Allah'a giden yolun aşıkları, beldelerin ve insanların muhafızları ve koruyucularıdır. Dünya ancak onların yüzü su hürmetine ayakta durur. Yoksa sizin riyanız, iki yüzlülüğünüz ve şirkiniz neyi ayakta tutmaya yarar ki? Ey münafıklar! Ey izzet ve celal sahibi Allah'ın ve Resulünün düşmanları! Ey cehennem odunları! Allah'ım sen benim tevbemi de onların tevbesini de kabul olayım. Allah'ım sen beni de onları da gafletten uyandır. Bana da onlara da merhamet et. Kalplerimizi ve diğer uzuvlarımızı senin sevginin dışında her şeyden boşalt. Onları yalnız ve sadece kendini hasret. Eğer senin haricinde bir şeyle meşgul olurlarsa veya olmaları gerekirse bu takdirde diğer uzuvlar dünyalı kususunda aile efradının geçimini hasredilsin. Nefs Ahiret işlerine hasredilsin. Kalp ve özde yalnız ve sadece sana hasredilsin. Ey Rabbimiz. Amin. Ey o oh, Masivadan tamamen sıyrılıp tek başına kalmadıkça senden bir şey sadır olmaz. Hiçbir menzil kat edemezsin. Her şeyden sıyrılıp Allah'ın huzuruna varmadıkça ve kalbi huzura ermedikçe senden hiçbir şey sadır olmaz. Hiçbir dereceye erişemez. Amel kapısında sabit kadem ol ta ki Allah seni binanın yapımında bir meta olarak kullansın. Allah'ın vereceği muvaffakiyet ile sen işte bu durumdasın. Allah'ın muvaffakiyet vermesi senin durumuna ve amel kapısında sabit kadem olup olmamana eğer ihlas ve samiyetle amel kapısında sabit kadem olursan senin için Allah'ın muvaffakiyeti müesserdir. Amelin esas sahibi ise izzet ve celal sahibi Allah'tır. O süratle kendisine kulluğa koşmanı sana emretmiştir. Sen hiç vakit kaybetmeden Allah'a kulluğa koşmalısın. Muvaffakiyet ise yalnız ve yalnız ondandır. Vah sana ki! İnsanlardan korkma ve onlardan umup onlardan bekleme bağları ile kendini bağlamışsın. Fanilerden korkuyor, fanilerden umuyorsun. Korkun da onlar, umudun da onlar. Nefsinin ayaklarından bu bağları çöz. İşte bu takdirde o izzet ve celal sahibi Rabbin hizmetine koşar ve onun huzurunda mutmain olur. Nefsini dünyadan dünyevi şehavattan kadınlara düşkünlükten ve Allah'a giden yolda engel teşkil eden bütün dünyalıklardan koru eğer takdiri ilahide onun için bir kısmet bulunuyorsa senin emrin ve talebin olmaksızın bu kısmet ona mutlaka ulaşır sen de İzzet ve Celal sahibi hakkın katında zahid ünvanını alırsın hem Allah sana şerefli kul gözüyle bakar şunu iyice bil ki kısmet asla zayi olmaz bir başkasına gitmez mutlaka sahibine gelir yine şunu da iyi bil ki sen kendi gücüne kendi kuvvet ve kudretine ve kendi elindekine güvenip dayanmakta devam ettiğin müddetçe sana gaybden hiçbir şey gelmez nitekim birisi der ki cepte bir şey bulunduğu müddetçe gaybden bir şey gelmez Allah'ım, sebeplere dayanmaktan, heveslere, hevai duygulara, adet, alışkanlıklara kapılmaktan sana sığınırız. Bütün diğer hallerden de, şerden de sana sığınırız. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.